Bismillahirrahmanirrahim. celale Tefsirinden Nazihat Suresini inşallah şimdi ele alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretün Nazihat. Nazihat Suresi Mekkiyetü Sittün ve erbaun ayet. Bu Mekke'de nazir olmuş ve 46 ayeti kerimededir. Bu surede genellikle tevhid, nübüvvet, haşir yani öldükten sonra tekrar dirilme konuları ele alınmaktadır. Ki zaten ayetin akışından da görecek sorgu, sual, hesap, tekrar toplanma, ahiret konuları da ele alınmış olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim ve naziatı <-i> garkan ve naziatı söküp çıkartanlar burada kime işaret ediyor? El-Melaiketü, melekler ki tenziyo ervahı küffari kafirlerin ruhlarını söküp çıkartan melekler. Yani gözünüzün önüne şöyle bir şey getirin. Yani bir insanın karnında dikenli bir tel var. Dikenli teli ağzından çekiyorsunuz. Ağzından çekiyorsunuz. O insanın boğazını, karnını nasıl ağzını parçalar o şekilde düşünürüz. Onun işi şiddetli bir şekilde çekip çıkartanlar. Kafirlerin ruhunu alan melekler ayrı, müminlerin ruhunu alan melekler ayrı. Sonraki ayette de zaten onu söyleyecek. Onun için kafirlerin ruhunu alan melekler söküp çıkartırcasına, dehşetli bir şekilde, şiddetli bir şekilde alıp çıkartırlar. Yani nez'an bir şiddetin, şiddetle söküp çıkartanlar, şiddetle kafirlerin ruhunu alıp çıkartanlar. Bu bir, ve nâşitâti adeta tereyağından kıl çeker gibi, kıl çeker gibi, sevinçle, sevinçle, yavaşça, adeta incitmeyecek derecede alanlar, yani el-melaiketub, o melekler ki tencütü ervahal Müminîne, ey tüselliha bir rifkin, şefkatle, yumuşaklıkla alıp çıkartırlar. Dediğim gibi tereyağından kıl çeker gibi gayet rahat bir şekilde hiç eziyet vermeden kolayca müminlerin ruhunu alan melekler. Böylece iki tane kısım, kafirlerin ruhunu alan melek, müminler ruhunu alan melekler. وَاسْفَابِهَاتِ <gülüyor> سَبْحَانِ Buradaki sabi el-melâiketü tesbihû min-es-semâib-i i emri ey Yani adeta gezerek gezici olan melekler, adeta yüzer gibi, oradan oraya geçer gibi, yani gökyüzünden yeryüzüne, bazen arştan yere doğru inici olan melekler. Yine fes sabikat sapkan, yani el-melaike <gülüyor> bi-evvâhi mü'minin iler cenneti. Mü'minlerin ruhlarını cennete doğru sevk eden, birbirleriyle adeta sapkat edip, yarış edip birbirlerin önüne geçen melekler, o da nasıl, hangi surette, onlarda ne yapıyorlar? Mü'minlerin ruhlarını cennete götürmekte adeta birbirleriyle yarışan melekler. Ha, cenab bunlara kasen ediyor. Bunlara kasem ediyor. Söküp çıkartan meleklere kasem olsun ki, müminlerin ruhunu rıfkla, yumuşaklıkla alan meleklere yeminler olsun ki, ondan sonra yeryüzüne inip çıkan, sürekli gezip giden meleklere yemin olsun ki. Yine daha neye? Fesadikat-ı eden melekler. Yani bir derece müminlerin ruhlarını alaraktan birbirleriyle yarışırcasına cennete doğru giden melekler. He, daha hangi melekler? Feride birağe emre işleri tedbir edip düzenleyen, idare eden, yönelten melekler. O el-meleaiketü bir dünya. Dünya işlerini düzenlerler. Ne gibi mesela? Ey terzülü bir tedbiri, onun düzeni için inen. Mesela ne gibi? Mikail aleyhisselam yeryüzündeki tüm olaylarla ilgileniyor. Azrail diyelim bir ruh almayla ilgilendiği gibi Mikail de tüm yeryüzündeki olan olaylarla ilgilenen melekler, düzenini, idaresini, yönetimini yapan melekler. Ve cevabı bu hazı akşam işte bütün bunlara yemin olsun. Ha ama cevap ne? Ha bütün bu yeminlerin cevabı mahzufun. Yani hasfedilmiş. Cevap yok. Neden? Aslında bu Kur'an'da çok olur. Mesela yemin edilir edilir veya bir şey bahsedilir, cevabı verilmez. Sebebi daha ziyade cevabı belli olduğundan. Ne gibi mesela burada olduğu gibi. Letübasunne yakifur Mekke Mekkete ve o amilun fihi. Ey Mekke kafirleri, muhakkak ve elbette ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. Yani o halde kalmayacaksınız. Öldükten sonra mutlaka siz tekraren diriltileceksiniz yelmet tercefur racife işte o günde sarsıntının olduğu o günde o günki tercefur racife yer bir sarsıntı içerisinde sarsılır yer bir sarsıntıya girdiğinde bir zelzele içerisinde sarsıldığında ennefhatul bu da ne ile olasılı oluyor ennefhatul ula biha bir şeyin e yetezazzele her şey sarsılır ay adeta zelzele olur gibi ne gibi su Aziz İsrafil Meleğinin birinci sura üfürmesiyle her şey tam bir zelzele içerisinde sarsıntı içerisinde olduğunda olur o gün. Fıhusifet bima yuhdesu minha. Yani demek ki tam bir sarsıntı içerisinde olan olaylar, yani olay neyle başlıyor? Diyelim ki yıkım, şuhu Önce bir ile başlıyor. İşte böylece o günde, o kıyamet gününde her şey sarsılır. تَتْبَ اُحَا Bu sefer ne olur? Ondan sonra onun peşinden başka bir sarsıntı onu takip eder. Yani birinci nefha olur. O birinci nefhadan dolayı büyük bir sarsıntı olur. Kıyametin ilk alameti ve başlangıcı belirtisidir. Bu sefer ikinci onu bir sarsıntı takip eder. تَتْبَ oha, O birinci tercifur racife dediğimiz sarsıntıyı takip eder. Ne رَادِفَةُ er Onun arkasından gelen ikinci bir sarsıntı. Yani o da nedir? Nefatusaniyeti. İkinci üfürme Hazreti İsrafil Meleğinin ikinci sıra üfürmesi. Ve beyinovma seneten. Bir rivayete göre birinci ile ikinci sarsıntı nefhanın arasında Hazreti İsrâfî'nin sıra üfürmesi arasında kaç yıl varmış? 40 yıl varmış. Erbaûne. Ve seneten. Ve cümleti bu cümle harun minel racifeti Ha, şuradaki racif eden haldir. Hangi durumda o yer sarsıntı içerisinde olur? İkinci bir sarsıntı onu tarzık <gülüyor> ettiğinde yer büyük bir sarsıntı ile sarsılır. Büyük bir sarsıntı içerisine girer. فَنْيَوْمَةُ <gülüyor> <gülüyor> O gün Yer Yeryüzü tamamen geniş bir surette لِمْ دَفَقَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَسَحَّذَاتِيَّةٌ لِلْبَاسِ Akab اَقَبَتْ yani bir iki iki nefha meydana gelir. Birinci nefhanın arkasından ikinci nefha üfürüş onu takip eder. İşte bu dehşetli birinci nefha, ikinci nefha, israfını sure üfürmesi böyle dehşetli bir durumda ne olur? Kulubun <gülüyor> bazı kafirler vardır ki nedir? Yememe izin o günde vacifetün. Yani kafifetün kalıtı, kal kal yani adeta boğulurcasına korku içerisindedir. Bazı kalpler ürperirler, korku içerisinde girerler. Korku içerisine yani kalp şiddetle hani bir şey insan bir şeyden korktuğu zaman hani kalbi şiddetli bir şekilde çarpar ya, aynen onun gibi o nefhada, öfürüme de böylece kalpler o günde şiddetli bir şekilde sökülürcesine adeta bir çarpma içerisine girer. Sadece kalpler mi? Hayır. Ebsaruha. Aynı zamanda gözlerde de nedir? Haşiatu. Zeliletin. Yani hani korkudan gözü dışarıya fırlamış denilir ya. Gözü dışarıya fırlamış denilir ya. onun gibi. Yani o günde gözler adeta dışarıya fırlamışçasına fırlamışçasına ne yapar? Zehir bir durum içerisinde, aşağı ve korkunç bir durum içerisinde olur. Zehîletün mihevrimâ tera, görmüş olduğu şeyden dolayı, yani o korkunç halden, durumdan dolayı gözlerde nedir? Zehir, ürkek, korku, dehşet içerisindedirler. ya ve derler, yani böyle bir korkunç hal olduktan sonra, yani ervâbül kulub vel absar. <gülüyor> Kalp ve göz sahipleri olanlar derler. He, <gülüyor> ve hani dünyada iken öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar edenler ve alay edenler var ya, e, işte biz tekrar dirilecekmişiz gibi o alay edenler var ya işte onlar derler. Ne derler? Şunu derler. اَيْنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَيْنَّ لَمَرْدِ لَمَرْدِودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Yani biz tekrar kalp biz tekrar eski halimize mi döndürüleceğiz yoksa biz tekrar e inna sonra edatı e inna le merdudune tekrar döndürülecek miyiz bir hafire yoksa biz eski halimize mi döndürüleceğiz bir tahkikil hemzeteyni burada her iki hemzenin de tahkikiyledir ve teshirus saniyeti ikincisi kolaylaştırılıyor وَاِذْ خَالُ الْاَلْفِ بَيْنَهُمَ عَلَمْ وَاَلَمْ وَشَلِفٍ فِي ayna. Eyna, Yani kolay bir geçiş sağlay. اَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْاَفِرَ Yoksa biz tekrar döndürülecek miyiz? Tekrar eski halimize mi döndürüleceğiz? Diye o korkunç hali, kalpleri ürperen, gözleri dışarıya fırlamış gibi olanlar bunu söylerler, bunu derler. Evet, ey yani, e ne dedi Badel Mevti hayatı? Öldükten sonra tekrar hayata mı döneceğiz? Ve hafireti ismili evveli el emru yani bu dönüş işi tekrar olacak mı? Tekrar eski halimize mi döneceğiz? Ve min hurrecha fi hafireti izara cemin hayeti caher yani geldikten sonra bir insanın tekrar gitmesi gibi hafire o anlamada gelmiş oluyor. Yani biz buraya da dirildikten sonra tekrar Dünyaya mı tekrar döndürüleceğiz, tekrar oraya mı gideceğiz diyerekten hayretlerini dile getirmiş olurlar. Ve aynı zamanda اَيْزَا كُنَّا اِزَامَا النَّخِيْرَ Şimdi tekrar kemiklere döndükten sonra mı? Yani tamamen çürümüş, toz toprak haline gelmiş kemiklere dönmüş olduktan sonra mı tekrar döndürüleceğiz? Bu bize bir ayeti de hatırlatıyor. Yasin suresinde Asbin bin Asbin As Mekke'nin müşriklerinden ileri gelenlerinden. Çok eski zamanlardan kalma bir kemiği almış, bir insan kemiğini almış, Efendimizin huzuruna gelerekten eliyle ovalıyor, eliyle ovalıyor. Kâle men yuhil Ya Muhammed biz çürüyüp toz toprak olduktan sonra mı tekrar diriltileceğiz? <gülüyor> Bunun onun efendimize bu sözünü Rabbimiz hemen pa kul yuhyi allaze enşa evvel merre febi'lha huve'l khaliq'ul alim yani elbette ki yarattığıyı bilen sonra da yaratır. O Allah ki sizi nasıl ki başlangıçlar inşa edip yaratmış, yoktan meydana getirmiş ise elbette ki tekrar sizi ikinci bir defa olaraktan tekrar var edecek, meydana getirecektir. Onlardan öğreniyoruz. En zalimler isamen nakhirah çürümüş bir kemik olduktan sonra mı tekrar biz döndürüleceğiz Ve قِرَائَةِ النَّاحِرَةِ bazı kralette de نَحِرَةِ değil de نَاحِرَةِ şeklinde de gelmiş بَانِيَتِن mütefettit etin نَحْيَة yani tamamen toz toplan olmuş çürümüş toz haline gelmiş olduktan sonra mı tekrar biz dirileceğiz تَعْلُوا <gülüyor> derler تِلْكَ اَيَّانِ رَجَعَاتْنَ اَيْا حَيَاتِ bizim hayata tekrar dönüşümüz tekrar dönüşümüz, iza yani hat eğer olursa kerretün, hasiretün nasıl olur? O dönüş bizim için elbette ki bir kusran ve bir zarar olmuş olur. Yani o dönüş ancak kusran dolu, zarar dolu bir dönüş olmuş olur bizler için. Yani böylece o kafirler, o dehşetli kıyametin, o kopuş halini, dehşetli halini tasvir ettikten sonra yani nasıl olur? Birkaç şekilde o söylüyor. Şey biraz daha He, şu şekilde. Yani, biraz daha. He, biraz daha iki yüzden de görürsün böylece. Hmm. He, böylece yani hem biz toz toprak olduktan sonra tekrar dünyayı el tekrar döndürülsek ne olur? Bizim için büyük bir husran, büyük bir zarar olmuş olur. İsel işte o durumda en sahat eğer tekrar döndürülme, tekrar dünyaya gitme gibi bir durum olursa kerreten ric'atün bir dönüş o zaman o dönüş bizim için ne olur hasiretün zati zati bir husran sahibi bir zarar olmuş olur. Husran dolu, zarar dolu bir dönüş olur. Ha bu üzerine kılât <gülüyor> ala Rabbımız diyor ki fe innema ancak hiye o erradifetu ila yahibuha al-ba's Demek ki öldükten sonra, öldükten sonraki o dönüş, bazıları bazı takip eden o dönüş, tekrar diriliş, peş peşe takip eden bu durum, birinci sura üfürümesi, ikinci sura üfürülmesi, peş peşe takip eden bütün bu durumlar nedir? Zekretün, nefhatun, vahidetün. Bir tek bir israfinin sura üfürülmesidir. Tek bir haykırıştır, tek bir üfürüştür. Nefhatun Vahidetun feizahın ufuku üfürüldüğünde İslahîl tarafından üfürüldüğünde bu tek bir üfürüş olur. Feizahın bir de bakmışsın ki ey yani küllü bütün mahluka. yani Hazreti İsrafil'in bir kere çıktı. o üfürüşüyle beraber bir bakmışsın ki feizahın bir de bakmışsın ki onlar nedirler? İssahire, bir vachel ardı ahyaen bade makani bir batniha emvaten. Yerin karnında, yani yerin içinde, ölü bir vaziyet olduktan sonra bir de bakmışsınız ki yerin üzerinde diri olmuşlar. Gözünüzün önüne getirin. Hz. Adem'den beri ölmüş olanlar. Kıyamet kopmuş, bir de bakmışsınız ki o ölmüş olanlar tekrar toprağın üzerinde dirilmişler. Gözünüzün önüne böyle bir sahneyi getirin. Yani Kur'an bize böylece o sahneyi dile getiriyor. He, bir de bakmışsınız ki onlar mahşerde bir araya, o is-sahire mahşerde bir araya tekrar aynı vaziyete toprağın içerisinde karnında ölü olarak gömülmüş iken bir bakmışsın ki bir araya mahşerde gelmişler ve tekrar toplanmışlar. He edake sana geldi mi ya Muhammed yani geldi manasına yani buradaki soru edatı yani karşıdakine de onaylatmak. He ben sana verdim değil mi? He, sen burada ben verdiğim bir şeyi söylüyorum. Ben sana verdim değil mi? Sen her ver verdin diyorsun. Şimdi burada benim vermiş olduğumu sana ben onaylatmış oluyorum. Burada da Rabbimiz efendimize her etage sana geldi mi? Ya Muhammed, Hadiyis, Musa, Amilu, Hazım Musa'nın had olayı işi hadisesi haberi sana geldi mi? Yani bilgisi <gülüyor> sana geldi mi? İzna dağı, na ki ona nida etti. Kim? Rabbuhu. Rabbı Hz. Musa'ya nida etti, çağırdı, seslendi. Nerede? bir vadil mukaddesi Tuva. O Tuva vadisinde. Tuva denilen o mukaddes vadide Hz. Musa'ya Rabbisi nida etti, seslendi. Ha, bu Tuva ismul vadi. E, vadinin ismidir. Ne ile? e bitlenme tuven şeklinde geliyor. Ye olduğu için durduğumuzda tuvadiye de durmuş oluyoruz. E, ve terekho. E, yani yani tuvende diyebiliriz, tuvada diyebiliriz. Fatale dedi. Şimdi olay şöyle de gerçekleşiyor. Hazreti Musa 8 yıl kayıp olan olan Şuayb peygamberin yanında kaldıktan sonra ki öncesi de var tabii. Öncesi de gayet uzun. Hz. Musa Firavun'un yanında kalmıştı, evlatlık olarak onu almıştı hanımı Asiye. Ondan sonra bir gün Firavun'un adamını, adamı bir ile dövüşüyor. Yani Mısır'da iki kısım insan var. Yerlileri Kıbdi, yabancıları esir olanlara da Sıbdi deniliyor. Kıbdi olan Firavun'un adamı Sıbdi'yi yakalamış dövüyor. Hz. Musa da iyilik olsun diye araya giriyor, dövüşmeyin diyor. Adam bu sefer onu bırakıyor ve Hz. Musa'nın üzerine yürüyor. Vay! Sen bana nasıl engel olursun? Ben Firavun'un adamıyım. Sen beni nasıl engellersin diye Hz. Musa'nın üzerine yürüyünce Hz. Musa bir tane okkalı şamar yapıştırıyor. Yapıştırmasıyla beraber adam 280 yere uzanıyor. Bir de küçükken tacını devirmişti Firavun. De Firavun'un bir de bunu yaptığı adamını öldürdüğü suçu ettiği için Hemen Musa Mısır'ı terk ediyor. Medyen şehrine gidiyor uzun olay. Orada da ay peygamber oranın peygamberi. Sekiz yıl onun yanında kalıyor. Onun kızıyla evleniyor ve oradan tekrar sekiz yıl sonra Mısır'a dönüyor. Mısır'a dönerken bu üzerine Rabbimiz kendisine şunu söylüyor. İzhem ila firavuna Ey Musa firavuna git. Niye? Çünkü inna ta O çok Çok ileri gitti. Tecavezul hadde fir küfri. Küfürde haddi açtı küfür de çok ileri gitti, haddini bilsin. Git onu uyar. Fakat burada başka yere geçeceğim. Şöyle, şimdi burada bir de Rabbimiz onu uyar derken bu başka ayette tavlenle yinen diyor. Tavlenle yine Yumuşak bir dil ile. Yani damak kuyruğuna basma, damarına dokunma. Damarına dokunma, yumuşak bir dil yapma. Bak, azgınlığı bırak küfürü bırak, haddi aşma. Yani damarına dokunursan çünkü anında tepki verir. Ne de olsa bir krallık da var, ilahlık da taslıyor. Onun için Kur'an'da o yöntemi belir belirtiyor Cenab-ı Hak. yine, <gülüyor> bir dille. Alttan alaraktan onu uyar diyor Cenab-ı Hak. helleke, <gülüyor> Yani senin için var mı? Yani hep o keseni çağırıyorum. Neye davet ediyorum? Neye? İla ente arınmaya. Küfür günahından, zulüm günahından seni arınmaya davet ediyorum, çağırıyorum. Bunu söyle. Yani arın. Temizle. Ve tıkra edin bir teşhili zâih. Bazı kıraatte tezekka, tezekka da var bazı kıraatte tezzekka. Aynı manaya geliyor? Teskiye etmek üzere, arınmak üzere. Bidhamit tayi, nasıl oluyor? T T zekka, ondan sonra te te zekka. o bir tayi saniyeti fil asli fiha, tetapahharu şirki. Yani günahdan, şirk günahından, temizlenmeye seni davet ediyorum. Ne yapacaksın? Nasıl temizlenilir? Şöyle. Şimdi de oldu, her zaman da olduğu gibi, bir en en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığı konusunda şahadet getirerek şirkten temizlenmeye seni davet ediyorum. Daha neye davet ediyorum? Ve ehdiyeke ilâ rabbike. Seni Rabbine hidayet ediyorum, sevk ediyorum, yönlendiriyorum, davet ediyorum. Yani edullike ala marifeti bi birhanin. Mucize ile, deliller ile, deliller göstermek suretiyle Allah'ı bilmeye seni davet ediyorum. Delil oluyorum, yol gösterici olmuş oluyorum sana. He, bunu niçin yapıyorum? Fetahşa, korkasın diye, sakınasın diye. Yani biraz durasın diye, frenleyesin diye. Fetahâfuhu, o Allah'tan korkup sakınasın. Yani biraz kalp ülpertisi meydana gelsin diye böylece ben seni doğru yola hidayete çağırıyorum, davet ediyorum. <gülüyor> Delil olmuş oluyorum ne yaptı? فأراه آية كبرى. Ona en büyük ayeti buradaki ayetten fasıt bulmuşsa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Min al-âyâti tisvî ve el-yadü el-asâ. Şimdi Allah hiçbir millete yapmadığını Yahudi milletine yapıyor. 9 kere. 9 kere onlara mucize gösteriyor. Hasitim olsa. Mesela suları kan akıyor. Mesela her tarafı çekirge afeti. Mesela her tarafı karınca istila ediyor. Hatta en sonunda tuğdanı Allah kafalarına kapak gibi geçirmek üzere kaldırıyor. Her seferinde de ya Musa, tamam söz, tövbe bir daha yapmayacağız diye yapmayacaklarına dair söz veriyorlar. Peygamberler de ümmetlerinin babaları durumunda olduğu içindir ki her seferinde Hz. Musa devreye giriyor, Ya Rabbi diyor bunlardan bu zulmü kaldır. Allah Hz. Musa'nın bu duası üzerine o zulmü kaldırıyor. <gülüyor> Ne var? 30 göstermiş. Daha ne? Her bebe eli ediyor. Eli mesela gecede eli de beyaz. Yedi denizada deniliyor. Ben beyaz. Far gibi. Eli far görevi görüyor. Ondan sonra asa değil mi? Bildiğiniz gibi o bastonu yılan şekli ejderha şekline giriyor. Kızıl denize vuruyor. 12 tane yol açıyor. Ondan sonra ulaşılmayacak en üst diyelim ki ağaçlardan yaprak döküp hayvanlara koyunlara diyelim ki yiyecek olarak şey yapabiliyor. Çok özelliği olan bir baston mucizesi onlara Hazreti Musa en büyük ayet, alamet, mucize olaraktan göstermiş oluyor. <gülüyor> Fekezzebe bütün bunlara rağmen Hazreti Musa'nın bütün bu girişimlerine rağmen Firavun ne yaptı? Teksip etti. Hı. Hazreti, efendim he. Hazreti Musa yalanlarını Firavunen Musa tehdide Firaun Musa'ya. Firavun, Hz. Musa'yı tekzip edip yalanladı. Ve Allah Teala onunla da kalmadı. Allah'a da isyan etti. İsyan yani küfürden ayrılması gerekip temizlenip geri dönmesi gerekirken tam tersine daha da azıttı, azgınlaştı. Fimme sonra edbere hani imane sırt döndü. Neyden hani imandan. Yani iman etmeme konusunda o konuda da sırtını döndü. <gülüyor> vermedi, kabul etmedi. Onunla da kalmadı. Yes Afil ardı bir fesat yeryüzünde karışıklık çıkartma konusunda bir koşturma içerisine girdi. Fahşere daha ne da yaptı? Fahşere cemal ve Saharet'e günde askerlerini ve 40 tane meşhur sihirbaz var. Mesela dünyalara kadar sihirbaz varsa hepsini toplamış. 40 tane dünyacı meşhur sihirbazlarını yanına toplamış. Ama sihirbazları da ona bir fayda vermedi, halkın göze önünde Hz. Musa ile girmiş oldukları davada onların iplikleri yılan oldu Hz. Musa'nın asası ise ejderha oldu hepsini yuttu. Bunun üzerine ne yaptı? O 40 tane dünyaca meşhur sihirbaz hepsi secdeye kapandı. Biz Musa'nın <gülüyor> iman ettik dedi. Firavun ne yaptı? Hiddetlendi. Vaaay! Siz benden izinsiz nasıl iman edersiniz? Ya imanınızdan vazgeçersiniz, ya da size çaprazlam olarak keserim. Sağ kolunuzu sol ayağınızı ya da sol kolunuzu sağ ayağınızı. Yani yaşayamayacak, dengeyi bozacak şekilde sizi keselim diye tehdit etti. Onlar da imanlarından vazgeçmediler. Firavun da gerçekten o zulmünü yaptı. Onları öldürdü. Daha ne yaptı? Fena da. He, sihirbazlarını topladı. Fena da. Çağırdı. ve dedi ki... En <gülüyor> Rabbukumun ey Mısırlılar, ben sizin en büyük Rabbiniz. Ben olmasam size kim rızık verir? Sizi kim barındırır? Size kim içecek verir? Diye inahlık taslamaya başladı Firavun. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. La Rabbe Fawqa, benim üzerinde bir raf yok, en üstte benim var, en büyük Rab benim dedi. Dedi karşılıksız mı kaldı? Hayır. Bunun üzerine Allah onu anından perçevinden yakaladı. Boynundan ve boyunduruğundan Allah onu yakaladı. Yani ne demek? Onu ne yaptı? Suda boğdu. Nasıl boğdu? Hz. Musa 600 bin tane Mısır'daki Yahudi'yi, esir olan Yahudi'yi Kızıldeniz'den geçirirken Firavun da peşlerinden gitti. Yakalarım dedi. Ama Musa ve onunla beraber olanlar karşıya geçtikten sonra adeta gelmekte olan su sürekli yükseliyordu. Denizin ortasında kalınca Firavun ordusuyla beraber suyun kapak gibi üzerlerine kapanmasıyla böylece boğulmuş oldu Firavun. Bugün aynen İngiltere'de British Museum Müzesi'nde, camakanın içerisinde secdeye kapanmış bir surette Hala orada cesedi var. Kur'an'da da Cenab-ı biz onun cesedine kurtuluş vereceğiz diyor. İnsanlara ibret olsun diye cesedine kurtuluş vereceğiz diyor. Aynen orada Popülis <gülüyor> <gülüyor> kağıtlarında da yazılı olmuş olaraktan Hazreti Musa döneminde aynen sahil kenarında bizzat Firavun'un cesedi Aynen o olmak suretiyle belgesiyle beraber İngiltere'de British Museum Müzesi'nde ortada Çamakent'in içerisinde de sergilenmiş olmaktadır. Kâfile hâlâ Müslüman oluyor. He yani orada bak Kur'an'da Allah haber veriyor. Diyor ki cesedine kurtuluş vereceğiz. Yok etmeyeceğiz yani. Cesedine kurtuluş vereceğiz. Aynen cesedi hiç çürümemiş bir vaziyette. O da secdeye kapanmış bir halde. Secdeye kapanmış bir halde boğulduğu yerin sahilinde olduğu aynen belgeleriyle de o müzede mevcut. Belgeleriyle aynen firavun kendisi olduğu belgesiyle de mevcut. Allah bu sefer onu boğmak suretiyle perçeninden alnından yakaladı. Ne yaptı? Ne <gülüyor> olarak? Nekale, o Ahireti. Ey hazil kelime. He, bu söylemiş olduğu ben sizin en büyük Rabbinizim sözünden dolayı Allah onu ahirette de hem cezalandıracak hem de onu dünyada da ne yapmış oldu? boğumuş o suda boğumuş oldu. Ne kadar ahiretli öyle? Yani kavlu kabla mı alim min ilahin gayli. Ben benden başka bir ilahın olduğunu bilmiyorum. Ve kâne beynim ama seneten seneden. Bunun demesiyle olan olay arasında 40 senenin geçtiği de söylenmiş olmaktadır. İnnefi zâliye el meskur. İşte Firavun ve Baş, onun başlangıcıyla sonucu arasında anlatılan bütün bu olaylarda ne vardır? La مِمَنْ يَخِشَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah'tan korkan kimseler için bir ders ve bir ibret vardır. Yani insanlar için bu bir ders ve bir ibrettir. اَاَنْتُمْ <gülüyor> اَاَنْتُمْ Evet. اَاَنْتُمْ كَشَدُ خَلْقَ en السَّمَا Entum siz misiniz? Bir tahkikil hemzeteyni ve iptal-ı saniyete elfen ve tesidiyar ve ithal-ül elifi beynel müsideti vel ukura ve terkev. E'yani münkirun münkirun bağsi. Burada tabii bu e'entümün gramer olarak, sahna olarak nasıl olduğunu burada izah ediyor. Yani ey öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar eden kimseler sizi yaratmak mı zor? entum siz mi? Eşeddu Yaratmak, halkan yaratmak, eşeddu daha zordur, emis sema yoksa göğü mü yaratmak? Ey öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar eden kimseler, sizi yaratmak mı daha şiddetlidir, zordur, <gülüyor> Yoksa gökyüzünü eşeddu halkan, şiddetli olaraktan, dehşetli olaraktan, güç, kuvvet olaraktan yarat, göğü yaratmak mı, bina etmek mi daha zordur? yani kısaca sizi mi yaratmak daha zor yoksa göğü mü bina etmek yaratmak daha zor. Yani burada bir düşündürücü ifade ediyor. Çünkü Cenabı Tekrar sizi göğü bina ettiği gibi aynı şekilde size tekrar yaratıl meydana getirir. Evet, benaha yani semaul benaha yani bina etmiş olduğu o gök. Yani beyanın bir keyfiyeti halifeler. Burada buradaki benaha Buradaki semayı beyandır, izah ediyor. O semaki Allah onu ne yapmış? Onu bina etmiş, meydana getirmiş. Nasıl yarattığını Cenab-ı ifade ediyor. Rafa'a semkeha, rafa'a semkeha. Onu yükseltmiş ve onu düzenlemiş. Yani gökyüzünü Cenab-ı yükseltip yükseltmiş rafa'a, yükseltmiş semkeha. Onu tesbih edip düzenlemiş. Ona bir düzen vermiş. تَفْسِيرٌ لِكَيْفِيَتِ الْبِنَا Bunu açıklıyor şuradaki ifade. اَيَّنِ جَعَلَى سَمْمَدَهَا فِي جِيهَةٍ اُلُوْو۪ي رَف۪يًا Yüksek bir şekilde Allah onu değil mi? başımızın üzerinde tavan olarak yapmış. وَقِيْرَ سَمْكَهَا سَتَفَهَا Yani tavan mesafesinde. Gökyüzünde Cenab-ı Hak onu tavan olaraktan tutmuş. Tavan olarak onu yapmış, meydana getirmiş, yükseltmiş. تَسَوَّهَا Ve onu tesviye etmiş. Belli bir düzene koymuş. Cealaha onu kılmış. Müsteviyen bila aibin. Düzenleyerek hiçbir kusur olmaksın. Kusursuz olaraktan Allah onu gökyüzünü yükseltmiş. Ve ateşe leylaha. Ve ateşe. Bu ateşe bir şeyin üzerine övpmek, kaplama. Mesela diyelim ki perdeyi çektiğiniz zaman içerisi karanlık olur. Ne yaptı ve ateşe leyleha? He, Geceyi Örttü, perde olaraktan, örtü olaraktan geceyi örttü, yani karanlık kıldı ve ahrece duhaha ve ne yaptı ondan ondan ışığı çıkarttı, yani gündüzü kıldı ve akrece duhaha ve duhada da geçtiği üzere ondan ışığı çıkarttı, aydınlığı çıkarttı. Işığını da böylece o gecenin içerisinden söküp ışığını da çıkarttı. Ebrez'e ortaya çıkarttı nuru şemsaha. Güneşin nurunu, ışığını ibraz etti, ortaya çıkardı. Ve udiyfe ileyha elleyle. Niye bu le geceye atfediliyor bu cümle? Liyenna zilluha. Onun gölgesi olduğu için. Beşemsu liennaha siracura. Güneş de nedir? Adeta evimizdeki lamba neyse güneşle dünyamızdaki bir lamba mesabesinde olmuş oluyor. Geceyi örttü perde gibi. Ondan sonra oradan ışığı çıkarttı. Daha ve baade zahir daha ha. Daha sonra da Allah yeri sergiledi. Bu <gülüyor> bir noktaya da değineyim. <gülüyor> daha ha ifadesi daha ha ifadesi <gülüyor> Bu büyük, o ne kuşuydu, uzun ayak, deve, kuşu deve kuşu, deve kuşunun yumurtasına verilen attır daha. <gülüyor> deve kuşunun yumurtasına. Niye deve kuşunun yumurtası da başka bir kuşun yumurtası değil? Çünkü deve kuşunun yumurtası elik şeklindedir. Elik şeklindedir. Yani Allah böylece dünyanın, dünyanın ne sitilde olduğunu 23,5 derece eğik, elips şeklinde olduğunu tam yuvarlak, değil, yani. tam yuvarlak değil. Deve kuşunun yumurtası gibi. Onun için daha ha'daki ifade deve kuşunun yumurtası şeklinde Allah yeri düzenledi yere düzenledi ama ne gibi deve kuşunun yumurtası gibi elipsi bir şekilde hafif eğik bir şekilde böylece düz olmadığını tabak gibi dünyanın düz olmadığını veya tamamen yuvarlak olmadığını da <gülüyor> böylece bu ayet bel arda ba desalikette ha ha ayeti ifade etmiş oluyor anlaşıldı değil mi he. yani basataha onu yaydı halı gibi ve canet mahluk eten ve ve canet mahluk قَبْلَ السَّمَائِ مِنْ غَيْرِ Demek ki daha tamamen düzelmeden önce, gökten önce orayı yaptı. Gökten önce yeri düzenledi. Burada Kur'an'ın diğer bütün ayetleriyle uzun anlatılabilir ama ben size özetle ifade edeceğim şöyle. Gök mü önce yaratıldı, yer mi önce yaratıldı? Bu konuda Kur'an'da her iki şekilde de ifade edilir ama şunu bize Kur'an anlatır. Bir evi yaparken... Önce alttan başlarsınız, ondan sonra binaya çıkar tavanını kurarsınız ama o eve giriş tavandan sonra olur. Evin kullanımı tavandan sonra düzenlenmesi, temelini attır doğru, Allah dünyanın temelini attı. Ondan sonra Allah dünyanın çatısını yaptı, gökyüzünü yaptı ama daha varlıklar yok. Ondan sonra yeryüzü tesviye edildi, düzenlendi, bitkileri halı gibi serildi. Ondan sonra canlılar oldu. Nasıl oldu? Gökyüzünden yağmurlar inerek. Gökyüzünden yağmurlar inerek, yerden böylece bitkiler yeşererek, canlı hayat böylece şeyden sonra, yani önce yer, ondan sonra gök tavan olarak yaratılıyor, ondan sonra gökten inen yağmurlar ve neticede yerden biten şeylerle, yerin tamamen düzelmesiyle hayat başlamış oluyor. Yani onun için Kur'an'da her iki şekilde de söylese de fakat sonuç itibariyle bir evin oluşumu ve o eve girip o evde yaşama şekli ne ise dünyanın oluşumu da öyledir. He, demek ki yeri böyle yaptı Allah. Ahrece sonra ne yaptı? Çıkarttı. Harun idmarikat mahrecen minha o yerden neyi? Ha, o gökten. O gökten neyi? Ma'eha suyunu. Heee. O oradan sürülür yani bir tefciri i uyguniha, o yerden kaynaklar kaynakları fışkırtmak suretiyle suyu çıkarttı yerden. Cenab-ı arzdan, çünkü yeni söylüyor ya, ahre cemina sonra o yerden çıkarttı ma'aha suyunu. Ne ile? Çeşmelerden fışkıran sular ile. ne ve mer'aha. Merah. Yani sizin de bildiğiniz gibi merah. Değil mi? Otlaklıklar. Otlaklıkları çıkarttı. Öyle otlaklıkları matara aunu amu hayvanlar orada otlarlar. Neyinden mineş ağacı ağaçtan ve aşer otundan ve mayakurun nasu ve insanlar da yerler. Neyin minel ahvan yani meyvelerinden yiyeceklerinden insanlar da hayvanlar gibi istifade ederler. Böylece istifade edilecek merhaları da Allah o yerden çıkarttı. وَاِطْلَقُونَ مَرْعَ عَلَيْهِ اِسْتِعَارَةً Buradaki mera ifadesi hakikide istiare. Yani meraları çıkarttı derken meraların içerisinden yiyecekleri çıkarttı. Yoksa mera'nın kendisini değil. Onun içerisinden çıkan hayvan olsun, insan olsun onların yiyeceğini hakiki olarak ifade etmiş oluyor. Yoksa o otlaklıkları bizzat ifade etmiyor. O bir mecaz ifadesidir. Daha ne yaptı Allah? Yerdeki durumları. Ve cibale ersaha dağları kazık gibi çaktı. Kazık gibi çaktı. Gözünüzün önüne bir çadırı getirin. Çadırın mesela ayakta durabilmesi için o yandaki kazıklarla desteklenmesi lazım. Rüzgara karşı uçmaması için, ayakta durması için kazıklarla desteklenmesi lazım. Dünyayı bir çadıra benzetirseniz dağlar o çadırların, dünya çadırının neyidir? Kazıkları durumundadır. Kazık gibi o dağları da Cenab-ı Hak çarptı. Esbede ala ardi yerin üzerine sabitledi. Niye? Lites günahı. Sarsıntılardan korunsun diye. Sükun bulsun, sakin olsun. Sarsıntılardan korunmak amacıyla Allah ne yaptı dağları? Böylece o dengeyi korumak amacıyla bir kazık gibi çarptı. Bütün bunları niye yaptı Allah? metha an mef'ulun lahu yani gizli bir mukadder olan bir mef'ul için ey yani halbuki mütta faydalanasınız diye sırf faydanız için bunu Allah yaptı yani haşa kendisinin ihtiyacı yok başka bir şey için değil siz geleceksiniz ya siz geleceğinizden dolayı Allah sizin için bunu yaptı ey yani masların ey an faydalanmak amacıyla lahum sizin sadece mi yok veli Ha, aynı zamanda hayvanlarınız için. Hem sizin hem hayvanlarınız faydalansın diye Allah bunu sizin için bir meta bir fayda kılmış oldu. Ha, en el amı ve hiye el ibru. O enamdan kasıt hani enam suresi var ya oradan da anlayabilirsiniz. O enamdan kasıt ne? El ibru deve vel bakara sığır. Vel ganem ve koyun gibi. Özellikle dört çift hayvan koyun keçi, deve ve inek. Bu, bu dördüne en'am am denilmiş oluyor. En'am am suresinde de onun için kurbanlıklar bu dördünden yapılmış olur. Bunları Cenab-ı Hak bizim istifademize sunmuş oldu. Peyda caedit pammetur vahta ki o zaman ki o tam büyük kubra. Yani tam büyük kubradan kasıt ne? O büyük üfüruş. Emnef saniye O büyük üfürüş geldiğinde ve iza caatat tammül yetesek fe yetezekkaru'l-insan insan hatırlar insan hatırlar bedelu min iza şuradaki iza'dan bedel olarak neyi hatırlar insan ma'sa o yaptığı, koşturduğu, dünyada ömür boyu peşinden koştuğu şeylerin ne olduğunu o zaman insan hatırlar yani ki dünyanın <gülüyor> hayr-ı meşerinin hayrını yapmış, dünyada şer mi yapmış neyin peşinden koşmuşsa insan işte o zaman bütün bunları hatırlar. He. Ve bu rüzet, ve bu rüzetil cehîmu, bu rüzet o zihire, yani zahir olur, açığa çıkar. Ney? El cehîmu, el nârul muhrikatı, yakıcı olan o cehennem ateşi artık ortaya çıkar. He. Kim için? Limen yara, likül râim, He. her gören kimse, her gören kimse için artık Ceh Cehennem bariz olur, zahir olur, açık ve net olur. Böylece açıkça herkes onu görmüş olur. He. Ve cevabı İsa Bu izanın cevabı. <gülüyor> yani böylece buradan başlayan İsa o büyük nefha, ikinci üfürüş olduğunda insan dünyada hayır mı şer mi yaptı ne olduğunu Böylece hatırlayaraktan, o cehennemi gördüğünde, o cehennem de ortaya çıkmış gören insan için. Ama مَنْ تَعَى كَفَرَ Ama azmış olan, ondan kasıt, kafir, kafire gelince ve وَاَصَرَ الْحَيَاتَ dünya ve dünya hayatını tercih eden, ahirete tercih eden kimseye gelince bir ittiba-i kendi kötü isteklerine uymak suretiyle dünya hayatını tercih edip azgın olan o kafile gelince işte o cehennem var ya o kafir için nedir? Va, onun varış yeridir. Yuvasıdır, evidir. Kafir böylece veyahut da dünya hayatını ahirete tercih eden kimse evine gider. Evi cehennemdir. Mevahı onun varış yeri de ancak cehennemdir. Ama ve emmâ men kâfe Korkan kimseye gelince, neyden? Makama Rabbihi, Rabbinin makamından, yani kıyam beyneye beyni'ye Düşünün ki Cenab-ı Hak, mahkeme-i dediğimiz mahşerde, karşımızda bizi sorguluyor. Onun huzuruna <gülüyor> durduğumuzda, sorgulanmak üzere onun huzuruna durduğumuzda, onun huzuruna duran kimse ondan korkan kimseye gelince, Rabbisinden korkan, acaba ne olacak? Ama ısının iman etmiş. Durumu ne olacak diye Rabbisinden korkan kimseye gelince daha hangi özelliğe sahip ve neha ve neha ve nehen nefsine ani heva. Nefsinin kötü isteklerinden de sakınmış olan. He, Rabbisinin huzuruna durduğunda ondan korkan. Aynı zamanda nefsinin kötü isteklerinden sakınmış olan. istekleri yerine getirmeyen kimseye gelince he El müredde bir nefsinin kötü istekleri olduğunda onu reddeder. Yok ben bunu yapmayacağım. Bu nefsim bu kötülükleri istiyor. Yapmayacağım diyen kimseye gelince. Bunun durumu nedir? İşte inler cennete. Bu sefer de öbürünün aksine cennet onun evi olur. Onun varacağı yer olur. Ve hasil <gülüyor> ha, Böylece cevap. Oluşmuş olduğu ki fel asifin günahkar cehennemdedir ve mutiye cennet <gülüyor> ve itaatkar olan da cennettedir. Yeselemeke ey kifar Mekke, ey habibim Mekke kafirleri senden sorarlar. Neyi sorarlar? Yani saati, kıyameti sorarlar. Yani kıyamet ne zaman diye Mekke kafirleri senden onu sorarlar, ey habibim. Ey yani Mursağa, Metavuku ahva kıyamağa meydana geliş zamanı kıyametin kopma zamanı ne zamandır diye o Mekkeli kafirler kıyametin ne zaman kopacağından senden sual ederler sorarlar. Fime yani ey fi he fi ay şeyin enten zikraha. Yani o o kıyametin ne zaman kopacağını söylemek nerede? Sen nerede? Yani sen bilmezsin ya. Ben bildirmezsem, sen bilmezsin. O kıyamet nerede? Onu bilmek nerede? Yani sen nerede? O kıyameti bilmek nerede? Fîme, fîme ente min zikrâhâ. Onun zikri, bilgisi nerede? Sen nerede? Yani onu bilemezsin manasını. Yani leyse indeke bilmâhâ. Onun ilmi senin yanında. Yok, bilgisi yok. Sen bilemezsin. Ne zamana kadar? Hatta tüzekki ruhâ. Onu biz sana hatırlatıncaya kadar. Onu hatırlayın bil, bilinceye kadar elbette ki onun ilmi senin yanında değildir. Bilgisi senin yanında değildir. Yani Lokman suresinin en sonunda beş muhayyebatı hamse deniyor. Beş bilinmeyen şey. O beş bilinmeyen şeyden birisi de nedir? <gülüyor> Kıyametin ne zaman kopacağı. İşaretleri olabilir, alametlerini söyleyebilir ama nokta vuruşu.